Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. ikinci yarım saatimizde çocuk ve gençlik Biyenerini konuşacağımızı söylemiştik sizlere programın başında. Evet şu anda bir telefon konuğumuz var. Gazi Selçuk 2010'dan bu yana İstanbul'da düzenlenen e, çocuk ve gençlik Biyenerinin dördüncüsü Nisan ve Mayıs ayında gerçekleşecek ve Biyener'e başvuruları içinde sadece beş gün kaldı. Gazi Selçuk Biyener'in müdürü e, şu anda bizlerle daha doğrusu telefon attığımızda. İyi akşamlar Gazi Bey. İyi akşamlar. Bütün izleyicilere iyi akşam dinleyicilere iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz Zeyno. Hoş bulduk. Evet 2010'dan bu yana söndürülmekte. Ee, az belirtmiş olduğum gibi. Şimdi 2016 yılında da e, dördüncüsü uyandırma servisi günaydın e, temasıyla gerçekleşecek. 4-18 yaşa kadar herkes ya da bireysel olarak başvurabilecek. Az evvel bu arada ufak bir teaserını e, duyduk. Evet 2010'dan bu yana e, neler oldu sorusunu sormayı istiyorum hakikaten. Neler geçti BNL'in başından ve e, tüm bu geçen 3 BNL'in deneyimiyle 4. BNL nasıl kurgulandı ve şu ana kadar neler oldu? Bir özet rica edeceğiz sizden dinleyicilerime. Şimdi 2010'da e, Türkiye'de bir rüzgar vardı İstanbul'da. E, kültür sanatla ilgili Avrupa Kültür Başkenti olmuştu ve e, kamusal anlamda da ciddi bir kaynak ayrılmıştı. E, kültür sanatın canlandırılması. İstanbulluların bu e, pastadan daha fazla pay alabilmeleriyle ilgili o sırada da e, bir araya gelen bir grup insan olarak şeyi düşündük. Uzun, soluklu, kalıcı bir şeyin İstanbul'a bırakılıyor olması gerekiyor diye düşünmüştük. Biliyorsunuz Venedik yaklaşık 160 yıl önce ya da 130, 140, evet, 140, 140, 150 yıl önce benedik bir başlatma ve hala devam ediyor. Biz de bu geleneği en azından şimdiden başlatırsak yaratıcı yeni kuşakların yetişmesi için uygun bir iklim yaratabilme hedefine de en azından bugünden başlayarak yaratmaya başlarız. Biliyorsunuz Hala hala dünyanın en çok tasarımı tepkilenen, en çok marka üreten, en çok katma değer endüstrilerde aktör olan ülkelerden biri. Biz de bu hedefe nasıl ulaşabiliriz sorusunun yanıtı olarak çocuk ve gençlik sanat bir organize ettik ve e, bugüne kadar da devam ediyor. Aslında o günden bugüne hedefimiz çok değişmedi. Bu hedefe ulaşmakla ilgili çabalarımız ve işbirlikçilerimiz destekçilerimiz arttı. Evet, 2010 şey. yılında Antrepo'da başlamıştık. Yine 2012 yılında yine farklı mekanlarda e, ikincisini tekrarladık. E, biraz süresi kısalmıştı ama yine haklı sayılır bir izleyici kitlesine ulaştık ve hedefimiz olan ee, öğrencilerin bu sürece aktif katılımını sağlamaktı ki 2012 Diyanen'de bunu rahatlıkla sağlayabildik. 2010'da Diyanen fikrinin ne olduğunu insanlar anlatmaya, öğrencilere ve öğretmenlere bu fikrin ne olduğunu biraz anlatmaya çalışmıştık. Bu 2010'da oturmuştu 2012'de öğrenciler hedefimizdi. 2014'te de e, en <gülüyor> öğretmenleri bu işin merkezini alarak eğitim süreçlerinin kalitesini arttırmanın yolu öğretmenlerin kalitesinden geçtiğinden dolayı Öğretmenlerin eğitimlerini merkeze alan daha çok öğrenciye ve çocuğa ulaşmayı öğretmen üzerinden şekillendiren bir stratejiyle daha çok öğretmene ulaşmayı hedefledik. Yaklaşık 7 bin küsur öğrenciyle birlikte dine yakın öğretmen biz değil, genelde yer aldı. Evet. Üçüncü Biyanel'de yaklaşık 40 bin, 35 bin, 40 bin arası bir izleyici kitlesine de ulaştık. Bir talisizlik bize denk geldi. Çünkü Soma açılışımızdan iki gün önce Soma patlak verdi ve Soma faciasından dolayı da bizim meydan etkinliğimiz organize ettiğimiz yüzlerce etkinlik hem bizden taraf iptal edildi hem de valilik zaten meydanlarda yapılacak olan konserleri aktiviteleri yasaklamıştı. Bundan dolayı aslında 65 bin hedefimiz vardı ama onu 35 bin 40 bin arasında ancak realize edebildik. Bu kadar kişinin katılımı yani evet. değil mi? Yanlış evet, anlamıyoruz. Evet. Ee, i̇zleyici olarak katıldı. Ee, 7000'e yakın da öğrenci, 7000 e küsur öğrenci de bir şey çalışma üreterek bir anile katıldı. Hı -hı. Bu evet. sene biraz daha hedeflerimizi genişlettik. Dedik ki evet biz bunu öğretmenlere anlattık, öğrencilere anlattık. Okullar bu işten haberdar. Şimdi sıra anne ve babalarda. Şimdi bu senenin temel hedefi İstanbul'da yaşayan ve İstanbul'un dışında da sanatla ilgili olan velileri, insanları, aileleri, babaları, anneleri biraz haberdar ederek bu etkinliklerin bir bir izleyici izleyicisi haline getirmek arzusundayız. Evet. Evet. Peki. Peki konseptten biraz bahsedelim mi? Hazır. Yani şimdi bu senin yeniğini söylediniz zaman uyandırma servisi günaydın demişsiniz ne manaya gelir? E, aslında bu çok, e, ikinci bir yanı yani 3. Yani bir yanı 2014'te yaptıktan sonra Ağustos, Eylül ayında başladık. Eylül ayında küratörler e, tarafından belirlendi. Zaten dünya böyle değildi. Hem Türkiye böyle bir e, ateş çemberinde değildi. Evet. Ama e, çok da denk düştü aslında uyandırma servisi günaydın Çünkü bizim çocuklarımızın e, sanata uyanıyor olması, yaratıcılığa uyanıyor olması ve bütün İstanbulluları ve velileri, anneleri ve babaları uyandırıyor olmasını arz ettik. Çünkü Başarı grafiği öğrencilerde okullarda ve idarecilerde ve öğretmenlerde o yuvarlak soru işaret soru soruların cevapları olan cevap kağıtlarındaki yuvarlakları doğru işaretlemekle ilgili bir grafik var yani başarı grafiği orada ne kadar çok soru işaretlerseniz o kadar başarılısınız gibi algılanıyor ama gerçek yaşamda aslında başarı o soruları doğru yanıtlamaktan geçmediğini biraz anlatmaya çalışıyoruz. Eğer bir mühendis de olsa bir doktor da olsa çocuğunuz ileride her yaratıcı bir birey değilse sistemde, dünyada, insanlık tarihinde fark yaratmasının imkanı yok. Hı hı. Bu farkı yaratan en önemli şey aslında küçük yaşlarda aldığı yaratıcı bakış açısına sahip özgün sanat çalışmaları üretebilme kapasitesinin yaratılması, var olan kapasitenin de ile ilgili bir eğitim verilmesi. Biz biraz ona uyandırmak istiyoruz. Evet. Çünkü barışa da, insanlığa da, çocuğa da, çevreye de Nereye bakarsanız bakın doğru şeyler yapabilen insanlar bu alanlarla ilgili hep fark yaratan insanlar. Bu fark yaratanlara da baktığınız zaman aslında herkesin okullara gitti, okullara gidip yuvarlakları doğru işaretleyenler çoğunlukla değiller. Evet. Ve bunun insanlar fark yaratıyor. Bu farklılığı da ancak yaratıcı bir bireyden geçtiğine inanıyoruz. Onun için de dünyaya, çevreye, insanlığa çocuklarımızın hem bizi uyandırması hem de akramlarını uyandırması ile ilgili bir konsept <gülüyor> belirlendi. Uyandırma servisi günaydın. Bu konsepte işte yaklaşık bin'e yakın başvuru bekliyoruz. Şimdilik epey bir oldu rakam vermeyeyim ama. Harika. 10 gün sonra bu yani 5 gün sonra evet, daha real bir rakama ulaşacak Tabi. Ondan sonrasında da galiba başvuru süreci ve arkasından işte küratörlerin söyleyecekleri var, revize edilmesi süreci var. Çocuk Gençlik adresinden de herkes başvurusunu yapabiliyor. Yeri gelmişken bir onu söyleyelim. Çocuk Or, oradan hala başvurmaya devam edebilir. Başvuruların ayın onunda bitiyor ama onu Ocakta. Sadece görsel sanatlarla ilgili yani heykel yapacaklar, resim projesi varsa, seramik projesi, yeni medya projesi, video projesi. Hani bu görsel sanatlarla ilgili geliştirecekleri projeler için peşine onuna kadar süreleri var. Ee, müzik konsepti, sahne konsepti yani müzik ve sahneyle ilgili performanslarla ilgili başvurular hala devam ediyor olacak. Mart ayına kadar o başvuru süreci devam ediyor olacak. Çünkü orada bir sınırlaması yok. Dansla, bedende ve e, müzikle ilgili yapacakları projelerde bir konsept sınırlaması yok. Hı hı. Onun için onlara başvurmaya devam edecekler. Hı hı. Şimdi ayın 10'unda kadar görsel sanatlarla ilgili yaptıkları başvurular e, değerlendirilecek Ve küratörler tarafından onlara geri bildirimler verecek evet. öğretmenlere. E, böylece süreç devam edecekler. Peki onlarda onay aldıktan sonra çalışmalarını üretmeye başlayacaklar. Yaklaşık 2-3 aylık da üretme süreci var. Evet, Evet, Nisan'a kadar sürecek bu süreç. Peki 4-18 yaş bireysel katılımına da açık aynı zamanda. Ee, ve okullara da açık demek oluyor bu. Yani okullar evet. ve aslında işte çocuklar yani ebeveynleri aracılığıyla bu bir başvurabilecekler değil mi? Tabii. Açık. Hem öğretmenleri aracılığıyla hem anneleri babaları, yanlarında öğretmenleri, atölyesine gittikleri sanatçılar, yani bir yetişkinle birlikte projelendiriyor olmalarını e, önemsiyoruz. Hı hı. E, bu anlamda herkese açık bir program ve bütün etkinlikten tamamı katılımda dahil olmak üzere ücretsiz. Harika. Ücretsiz olacak. Peki bir, bir soru geçtiğimiz yıllardan da e, bu BNL'e katılan çocuklardan hiç takip ettiğiniz e, ve ne bileyim sanat üretimine devam ettiğini izlediğiniz çocuklar oldu mu örnek olarak? Aslında bizim çıkış noktamız Herkesin sanatçı olarak Hayatına devam ediyor olması değil ama Söylediğim hı hı. şekilde biz bir pozitif Ayrımcılık yaptık Bir an bulaşıp bizimle birlikte çalışıp da Profesyonel hayatında Eğitim kariyerinde Sanatı seçenlerle ilgili yaptığımız araştırmalarda haklı sayılır bir sonuca vardık hı hı. Onların ulaşabildiklerimizi Küçük videolarla Web sitemize de koyduk Bu çocuklarımızın şimdi nap türle ilgili olarak e, böyle anılarını ve diğerlerinin anılara katkı bir e, katma değeri de anını kapsayan bir kendi videolarını çekip gönderdiler. E, hala aslında dinleyen varsa ve ulaşamadığımız arkadaşlarımız varsa onlar da çekip gönderebilirler. Giyan'ın hayatlarında fark yarattığına dair küçük videolar gönderirlerse onları da listelerine koyacağız. Evet. Sorunuzun tam yanıtı aslında evet takip ediyoruz ve ulaşabildiklerimizi de bu ee, web siteize kurumsal ettiğiize yayın dıyoruz Evet çocuk gençlik kipiyenal noktaorg or Adresi, evet İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali 19-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek önümüzdeki aylarda ve başvurular içinde son 5 gün bir kere de hatırlatmak gerekirse Bienali müdürü Gazi Selçuk bu akşam e, telefonla bizi bilgilendirdi. Çok teşekkürler Gazi Bey katıldığınız Rica için. Rica dedim Son bir şey daha ekleyeyim. Ben Lütfen. mekanlarla ilgili biraz bilgi vereyim. Antrepo 1'de BNL'e yani evet. gerçekleşecek ve Mustafa Kemal Merkezi Beşiktaş Çağdaş'ta da aynı zamanda ikinci mekanımız olacak. Vapurlar e, konser mekanlarımıza dönüşecek. Sabah i̇şte akşam işe giderken herkesin çocuklarımızın beden ve müzik performanslarını dinliyor olacaklar. Ve İstanbul'un çeşitli meydanlarına da sahneler kuracağız. O sahnelerde de gençlik grupları sahne alıyor olacak diye böyle programla ilgili de böyle ana İpucu. hakları da evet. e, değişmiş Evet Takibinde olacağız zaten. Önümüzdeki ilk barda umarız her şey e, yolunda gider de e, fırsat kalır diye böyle safi anne yani dileğimizde bu son dakikada dile getirmiş olalım ve teşekkür ederim bir kere daha size. Teşekkür e, ederim. Gazi Bey görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek Hoşça Hoşçakalın.